1579 numaralı konu, Hz. Ömerle Ebu Derdağ'ın Müslümanları istifara teşvik etmeleri, Hz. Ömer söyle anlatıyor, adamın birinin, Estağfirullah'e ve Etub'u ile Allah'tan bağışlanma diliyorum, tevbe ederek her şeyden ona dönerim, dediğini işittim, ona, azap olun asıca, niçin buna kardeşini de, kendisini, ekleyip, fafirliği ve tübaleye, günahlarımı bağışla ve tevbemi kabul eyle, demiyorsun, dedim, bir keresinde Hazreti Ali, elinde kurtuluş imkanı olduğu halde helak olan kimselere şaşıyorum, dedi. Bu imkanın ne olduğu sorulduğunda da, Allah'tan bağışlanma, istiğfar, dilemektir, buyurdu.